Eser. Nasreddin Hoca fıkralarından seçmeler Hayrola hoca efendi, sizin evde bu sabah epeyce gürültü var. Ah, ah. Evlilik hali, hanımla biraz atıştık da. Kavganızı duyduk ama arkasından çıkan gürültü neydi? Bizim hanım bana kızdı, cübbeme bir tekme attı. Cübbem de merdivenlerden aşağıya paldır küldür yuvarlandı. Duyduğunuz herhalde onun gürültüsüdür. Aman hoca efendi, hiç cübbe merdivenden düşerken bu kadar gürültü çıkarır mı? Ya, sen de amma uzun ettin be komşu. Yuvarlanırken cübbenin içinde ben de vardım işte. Hocam senin hanımın çok geziyor. Yanlışım var. Ben senin hanımının çok gezdiğini kendi gözlerimle görüyorum. Ben de yanlış olduğunu söylüyorum. Eğer senin dediğin gibi bizim hanım çok geçseydi... ...arada sırada bizim eve de uğrardı. Aa, Nasredin hoca geliyor. Aa, hoca geliyor. Hocam, hocam nereye böyle? Her zamanki gibi çarşıya. Hocam şu parayla bana düdük alır mısın? Ver parayı. Akşam dönüşte düdüğünü getiririm. Bana da al hocam. Ha, ben de isterim ben de. Hocam, Bağdat'taki akrabama mektup göndereceğim de. Bir zahmet yazar mısın? Benim okuma yazmam yok bilirsin. İyi, ama benim şimdi Bağdat'a gitmeye vaktim yok. Hocam bir mektup yazmakla neden Bağdat'a gitmen lazım gelsin ki? Aa yani şimdi benim yazım gayet karışıktır. Ancak ben okuyabilirim. Bu yüzden yazdığım mektubu yine ben okumalıyım ki ne yazdığı anlaşılsın. Hocam, hocam. Şu mektubu okuyacak birini bulamadım, benim de okuma yazmam yok, okur musun? Ver bakalım. Ee, Yazı hiç okunaklı değil, hem de farsça. Okuyamadım, geri al. Oo, ben de seni kelle kavuk yerinde okur yazar bir adam sanmıştım. Öyle mi? Keramet kavuktaysa, al kavuğu sen giy. Mektubu da sen oku görelim, hadi. Hey gidi gençlik hey Gençken tuttuğumu koparırdım Şimdi biraz yürüsem yoruluyorum Ah gençken neler yapardım neler Ama şimdi nefes nefese kalıyorum Ben hiç değişmedim dostlar Gençliğimde neydiysem Şimdi de öyleyim ya, Aman hocam hiç olur mu öyle şey Bu yargıya nasıl vardın <gülüyor> Yargım şu Bizim evde bir dibek taşı var onu gençliğimde kaldıramazdım. Şimdi de kaldıramıyorum. Demek ki hiç değişmemişim. <gülüyor> Hayrola hocam? Nereye böyle erkenden? Eve mi yoksa? Evet. Neredeyse akşam olacak. Hoca efendi. Hoca efendi. Demin biri bir tepsi baklavayla şu köşeden geçti. Gözlerimle gördüm. Bundan bana ne? Ve sözümü tamamlamaya fırsat vermedin hoca efendi. Baklava tepsisini taşıyan kişi sizin eve girdi. İyi ama bundan sana ne be adam? De i̇şte burada. Al bakalım düdüğünü. <gülüyor> e, hocam benim düdüğüm nerede? E, ben de istemiştim. Sizler de istediniz ama para vermediniz. Parayı veren düdüğü çalar. Ah hoş geldin bey. Hoş bulduk. İyice de acıktım. Sofra hazır mı? Sen yukarı geç. Tepsiyi hemen getiriyorum. Bu ne? Ee, bulgur pilavı bey. Gönderdiğim eti pişirmedin mi? İştahım kesilmesin diye öyle yemeği bile yemedim ben. Ah, misafirliğe gelen akrabalarım ve komşularımla eti yediğimi şimdi nasıl söylerim? Aa, eti kedi yedi. Ha, şu köşede yatan kedi mi yedi? Anlarız şimdi. Yanıma gel ve bak hanım. Bizim kedi tam iki okka geliyor. Ben de sana tam iki okka et göndermiştim. Eğer bu iki okka çeken kedi ise et nerede? Yok tarttığım etse kedi nerede? Anadolu'da Türk halk nükte ve fıkra edebiyatının belirli bir isim etrafında toplanması 13. asırda başlamıştır. Ortak halk zekasının güldürücü, güldürürken de düşündürücü fıkralarını kendi şahsiyeti çevresinde toplayan isim de Nasreddin Hoca'dır. Fıkralarıyla her kesimden insanı tebessüm ettiren Nasrettin Hoca, 13. yüzyılın başlarında eski şehirde şimdiki adı Nasrettin Hoca köyü olan Hortu'da doğmuş. İlk bilgilerini köy imamı olan babasından almış. Sonra köyüne çok yakın bir mesafede olan Sivrihisar medreselerine giderek devrin tanınmış alim ve ariflerinden bilgi öğrenmiş, nasip almış. Okumaya ve öğrenmeye meraklı bir Anadolu çocuğu olan Nasreddin, gençliğinde devletin başkenti Konya'ya gelmiş. Konya'da da medreseye devam etmiş. Mevlana başta olmak üzere şehrin önde gelenleriyle görüşmüş. O yıllarda çok sayılan ve sevilen mutasavvıf Seyid Mahmut Hayrani ile de Konya'da tanışmış, ona talebe olmuş. Hocasının Akşehir'e yerleşmesiyle Nasrettin Hoca da şeyhini yalnız bırakmamış, Akşehir'e göç ederek bir mahallede sade bir yaşam sürmeye başlamış. Her biri hayatından bir parça olan fıkralarından öğrendiğimize göre Akşehir'de evlenmiş, çocukları olmuş. Ders okutup katiplik, imamlık ve kadılık yapmış. Nasrettin Hoca'ya ait olduğu ileri sürülen bir mezar taşında vefat tarihi 1284 olarak belirtilmiştir. Hocanın kızları Fatma Hatun'la Dürri Melek Hatun'un Akşehir Müzesi'nde bulunan mezar taşlarındaki tarihler de bunu doğrular niteliktedir. Nasrettin Hoca toplumun bir bireyi olarak her zaman toplumun içindedir. O da gülecek, eğlenecek, acıkacak, komşularıyla ilişki kuracak, halkla birlikte yaşam savaşı verecektir. Yaşadığı çevrede iyiler, kötüler, güzeller, çirkinler, hırsızlar, dal kavuklar, rüşvet alanlar, görgüsüzler, dolandırıcılar vardır. Nasrettin Hoca kıvrak zekası, yaşam tecrübesi ve sağduyusuyla... Toplumun hastalıklarını birer birer teşhis ederek, espri yeteneğiyle tedavi etmeye çalışır. Halka zulüm yapan beyler ve hakimler, karşılarında Nasreddin Hoca'yı bulur. Hoca, halkın hakkını zeka silahıyla korur. Zalimler, dalkabuklar, riyakarlar ve hak yiyenler, onun zekasıyla olduklarından daha fena, daha günüş durumlara düşerler. <gülüyor> Nasrettin Hoca, bir 13. asır büyüğü olduğu halde, halk ananesi onu hocanın ölümünden 118 sene sonra Anadolu'ya gelen Timur Lenkle karşılaştırmış, bu zalim ve kan dökücü Tatar hanından Türkün en ince intikamını Nasrettin Hocasına aldırmıştır. Türk halkı ne zaman nerede bir nükle söylemişse bunların en uygunlarını hocaya mal ederek onu kendi nükleciliğinin ölümsüz temsilcisi bilmiştir. Nasrettin Hoca'nın yaşadığı devirde de Anadolu'ya bir Moğol akını olmuştur. Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhusre 1243 yılında Köse Dağ'da Moğol ordusuna yenilmişti. Moğollar Anadolu'ya yayıldı, köyler, kasabalar yıkıldı. Anadolu halkı ağır vergiler altında ezildi. Bu durum karşısında Nasreddin Hoca da elinden geldiği kadar halkının savunmasını yapar. Dolayısıyla hocanın karşılaştığı 1402 Ankara Savaşı ile Anadolu'ya gelen Timur değil, 1243'te gelen Moğol Şehzadesi Kegatudur. Fıkralar dilden dile anlatıldıkça zaman içinde güncelleşmiş, Nasreddin Hoca da Timur'la karşılaştırılmıştır. 17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi, halktan dinlediği fıkralara dayanarak hocayı Timur'la karşı karşıya getirmiş, bunu seyahatnamesine yazmıştır. Bu yanılgı yıllarca sürmüştür. Yüzyıllar boyunca fıkraları dilden dile dolaşırken Nasreddin Hoca da türbesinin bulunduğu Akşehir'den taşarak başta Anadolu olmak üzere Osmanlı sınırları içerisindeki her yere taşınmış. Bununla da kalmayıp doğuda Azerbaycan'a, Doğu Türkistan'a, Orta Asya'ya, Hinde, Çin'e, batıda Rumeli'ye, Balkanlara, Avrupa'nın içlerine kadar uzanmıştır. Gün gelmiş Nasreddin Hoca tüm dünya milletlerinin ortak bir kültür ögesi olmuştur. Her millet, kendi kültüründeki güldürürken düşündüren insan tipiyle Nasrettin Hoca'yı özdeşleştirmiş, ona değişik adlar vererek sahip çıkmıştır. Bazen hocaya ait fıkralar diğer milletler tarafından ya aynen ya da fikren kullanılmıştır. Mesela eşiğine binen hoca heybesini omzunda taşır. Bunun sebebini soranlara, "Ezavallı zavallı hayvan beni zor taşıyor, bir de heybeyi mi taşısın der. Bir Fransız karikatür sanatçısıysa bu konuyu şöyle işler. Birisi tartılırken paltosunu çıkararak koluna almıştır. Basküldeki rakamın aynı kaldığını görünce tuhaf şey. Paltomu çıkardığım halde kilom değişmedi der. Bu müşterek Nasrettin Hoca kültürü bugün de devam ettiği için UNESCO 1996 senesini Nasrettin Hoca yılı ilan etmiştir. Nasreddin Hoca ismi dünyada bu kadar meşhur olunca, içinde güldürü ögesi olan tüm fıkralar Nasreddin Hoca'ya isnat edilmiştir. Gayet tabi olan bu durum, Nasreddin Hoca'nın ömrüne sığdıramayacağı kadar çok fıkranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nasreddin Hoca'nın sadece güldürmediği, aynı zamanda düşündürdüğü dikkate alındığında bir fıkranın ona veya onun oluşturduğu ekola ait olup olmadığı anlaşılabilir. Türk nükteciliğinin temel özelliği olan güldürürken düşündürmenin yer aldığı bir fıkra hocaya ait olmasa bile toplumda onun vazifesini yapıyor demektir. Nasrettin Hoca'nın asıl değeri, halkın onun ağzından söylediği fıkralardaki anlam, yergi ve alay ögelerinin inceliğiyle ölçülür. O, belli bir dönemi değil, Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü ögesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. O bunları söylerken bilgin, bilgisiz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, açık göz, uysal, vurdum duymaz gibi birbirine zıt kişiliklere bürünür. Hoca efendi, şu insanlar ne kadar garip. Neresi garip? Sabah olduğumu insanların bir kısmı o yana, bir kısmı da bu yana gidiyorlar. Neden ola ki? <gülüyor> Neden olacak? Hepsi bir tarafa gitmeye kalksa, şu küçücük dünyamızın dengesi bozulur da ondan. <gülüyor> Hocam. Sen bilgili bir adamsın. Söyle bakalım bu dünyanın tam orta yeri neresidir? Benim durduğum yerdir. Aman hocam bu ne biçim söz? İnanmayan ölçer. Nasrettin Hoca fıkraları sözlü geleneğe uygun olarak kısa, açık, yalın ve özlü bir anlatıma sahiptir. Karşılıklı konuşmalarda da söz uzatılmadan amaç kısa bir şekilde anlatılmıştır. Nasreddin Hoca'nın ağzında ipe un sermek, bindiği dalı kesmek gibi bazı sözler kalıplaşmış, halkımız arasında deyim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fıkralarda insanların ibret alacağı konular sembollerle anlatılır. Toplumun gerçeğe değil dış görüntüye önem vermesini eleştirdiği ye kürküm ye fıkrası bunlardan biridir. Nasreddin Hoca fıkralarında dile gelen, onun kişiliğinde halkın duygularını yansıtan bir başka özellik de Nasreddin Hoca'nın eşeğidir. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, yolda, çarşıda, pazarda hep yanındadır. Onun taşıtı bineği olan eşek, gerçekte bir yergi ve alay ögesidir. Eşek, acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın simgesidir. Anadolu insanı birçok meseleyi Nasreddin Hoca'nın dilinden ifade ederek onun aklı ve zekasıyla ilgili meseleleri yargılar, hükme bağlar, tenkit eder. Çünkü Nasreddin Hoca'nın kişiliğinde şekillenen Türk halk düşüncesi, dünya görüşü, insan anlayışı ve toplum hayatında meydana gelen olaylara karşı alınan tavır ve tutumların genel yapısı fıkralara yansımıştır. Nasreddin Hoca'nın hayatından bir kesit olarak anlatılan fıkralar, aynı zamanda Anadolu halkının hayatını da yansıtır. Yetişin komşular, yetişin! Bizim eşeği çalmışlar. Ne? Aa, Aa. Aman canım hoca, canım hoca. Böyle tedbirsizlik olur mu? Ahırın kapısına insan bir kilit takmaz mı? Evet. Bahçenin duvarını neden biraz daha yüksek öldürmedin? Senin de uykunanma varmış be hoca. Hırsızın gürültüsünü hiç mi duymadın? Suç sende hoca. Ahırın kapısını mutlaka açık bırakmışsındır. Ya insaf edin be komşular. Hadi benim hatalarım var diyelim. Kapıyı iyi kapamamış. Kilit takmayı unutmuş hırsızı duymamış olabilirim. Benim ağrımdan koskoca eşeğimi çalan hırsızın hiç mi suçu yok?